Evet tekrar beraberiz. Merhabalar. Şimdi gezi ile ilgili çok sayıda haber var. Aslında en ilginçlerinden biri polisin attığı gaz bombasıyla başından yaralanan ve yoğun bakımda olan, komada olan Berkin Elvan'la ilgili ilk haber. 15 yaşına uykuda girdi diyor. Geçtiğimiz cumartesi günü. Evet. Yani gezi direnişinde e, polisin attığı gaz ve şeyle başından vurulmuştu. Berkin Elvan evinden çıkıp ekmek almaya kdiyordu e, ve duvardan sakan e, gaz bombası fişinin kafasına isabet etmesinden ötürü o gün bugündür e, halen komada. Hala uyanmadı. Hala 16 uyanmadı. Ziran sabah ekmek almak için evden çıkmıştı. 3 ameliyat geçirdi ve birçok insanda milyonlarca insanda Türkiye'de onun uyanmasını bekliyor evet ve çok ilginç de yani yüzlerce insanın hastane önüne gittiği bir anma ya anma mı denir buna bilmiyorum yani doğum günü bir kutlaması hastane, doğum evet. günü kutlaması evet doğum günün Kutlu olsun Berkin Elvan diye bir pastada koymuşlar. Dilek fenerleri ve balonlar da varmış Ok Meydanı Hastanesi yoğun bakımında e, yatan Berkin Elvan'ın e, hastanesinin önünde. Bu dilek feneri de böyle çok son zamanlarda bolca kullanılan, evet. hoş, çok hoş bir görüntü gösteriyor değil mi? Evet, evet. Yani içindeki ateşi de yansıtın, havada böyle nazlı nazlı salınarak uçan bir şey. Balonlar da var. 204 gün yatıyordu. Onun için uçurulmuş dilek fenerleri. Berkin'in ailesi de çocukları adına açılan internet sitesinde bir doğum günü mesajı yayınlamışlar. Bugün 5 Ocak 2014. Yani Berkin'in doğum günü. 16 Haziran 2013'te ok sabah ok meydanında polislerce başından vurulmasının üzerinden geçen 204. gün bugün. Vurulduğu sabahtan bu yana yoğun bakımda Berkin. O günden bu yana polisler hakkında hiçbir adli işlem yapılmadı. İsimleri belli değil. O günlerde canlı yayınlarda ve gazetelere verdiği beyanatlarda başbakan talimatı ben verdim demişti. Yani Berkin'i vurma talimatını veren belli ancak vuranlar, tetik çekenler belirsiz demişler. Evet Berkin geride kalan 204 gün boyunca... Üç büyük ameliyat ve bir ufak operasyon geçirmiş çoğunlukla makineye bağlı olarak nefes alıyormuş ve yoğun bakımda tedavisi büyük bir özveriyle devam ediyormuş. Beyin cerrahisi ve yoğun bakım doktorlarına, hemşirelerine, hasta bakıcılarına ve hastanede Berkin ile ilgilenen tüm hastane personeline teşekkür ediyoruz diyor ailesi. Cumhuriyet Gazetesi'nden bu haberi okuyoruz. Evet, ve Berkin elinden uyanacak biliyoruz diyorlar. Beyninde biber gazı kapsülü yaralanmasına bağlı hasar çok fazla. Ciğerlerinde yoğun biber gazına maruz kalmasından dolayı halen tedavisi tamamlanmamış hasar olduğunu da belirtiyorlar. İki kez kalbi durmuş. İlk kez kendi doğum gününde uyuyor canımız diyorlar. Sembolik bir doğum günü organize etme, etmek istedi dostlarımız. Hayır diyemedik. Tek ricamız pankart getirilmemesi slogan atılmaması oldu. Berkin'le beraber binin üstünde hasta var yatan ok meydanı hastanesinde ve biz onlara saygı duyulması gerektiği için bu ricada bulunduk. Adli bir yaptırım uygulanmazken polisleri hakkında belki haber, haber yapan gazetelere ceza yağıyor demişler. İsmini açık yazdıkları fotoğrafını mozaiklemeden koydukları için veriliyor cezalar. Belkin Elvan'ın polislerce vurulduğu nokta dışında mozaiklenecek bir gizlisi yok. Resmini kullanabilirsiniz biz aile olarak izin veriyoruz diyorlar. Dünyanın tüm ezilen ve direnen halkları açıkça ismi ve resmini biliyor onu. İsmini açıkça yazabilirsiniz demişler. Evet, Berkin yaşıyor ve direniyor demişler aynı zamanda Abdullah, Mehmet, Etem, Ali, İsmail, Medeni, Ahmet ve Hasan Ferit için yaşıyor, direniyor. Dona, donarak ölen, <gülüyor> özür dilerim, donarak ölen bebek için bu saça başına düşüp düştüğü için ölen çocuk için Vanda ölen kardeşleri Roboski'de katledilen çocuklarımız için sokakta bulup oyuncak sandığı el bombasının patlamasıyla hayatını kaybeden çocuklar için Berkin yaşıyor ve direniyor demişler. Evet hepinize enişten selamlarımızı iletiyoruz bu büyük aile onu bırakmadız müddetçe Berkin yaşama tutunacak demişler. çok güzel fotoğrafları ile pankartları ve bir de e, ilginç bir jest de var Ekmek almaya giderken vurulan Berkin Elvan'a ekmeklerle gitmişler Böyle sembolik bir gösteri Bu da etkileyici Doğrusu ok meydana Eğitim ve araştırma hastanesi önünde saat 16'da Yüzlerce balon gökyüzüne uçurulmuş Ellerinde de ekmekler var Evet Böyle şey ver. Ver abi uyan sana söz tüm yemeklerimi yiyeceğim uyanırsan diye de bir pankart var. İşte böyle. Onun dışında Gezi Parkı iddianamesindeki gelişmeler var. 6 aydır devam ediyor. Soruşturma da tamamlanmış. Terörle mücadele kanunun 10. maddesiyle yetkili Cumhuriyet Savcılığınınca hazırlanan iddianame, bu da Hürriyet'in haberi, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmiş. 4 tutuklu 36 kişi hakkında terör örgütü üyesi olmak, izinsiz gösteri yapmak, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından ta 58 yıla kadar veren, 3 yılla 58 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor. Bir süre önce, ilginç de bir şey var, evet. bir süre önce yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmadan alınan, görevden alınan Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş'ın hazırladığı bir iddianame bu 95 sayfalık ve polisler mağdur bir otelin müdürü de Taksim'de faaliyet gösteren bir otelin müdürü de iddianamede mağdur olarak yer alıyor. Ve demokratik tepkinin ötesine geçtiği belirtiliyor. Hakikaten paralel zihinler, iki, iki lob arasında beyin iki lobdan oluşuyor ya işte onlar arasında bağlantı bütün her şeyi o sağlıyor. O bağlantının olmasa ama bazen bağlantı kopuyor ve evet. paralel kainatlar, paralel beyin lobları falan böyle gidiyor. Ama bu bağlantı koptuğu zaman ne olduğunu biliyorsunuz. Herhangi bir şekilde tepki vermeyen bir sese, görüntüye tepki vermeyen zombi insanlar ortaya çıkıyor. Lobotomi gibi bir şey oluyor yani. Evet, evet çok tuhaf doğrusu. Akkaç tarafından hazırlanan iddianamede 28 Mayıs 2013'te başlayan protestolar demokratik tepkinin ötesine geçerek terör örgütleri marjinal grupların yönlendirmesiyle terör örgütlerinin propagandalarına ve eylemlerine dönüştüğü ifade ediliyor, edilmiş böyle iddianamedi içerisinde. Sivil vatandaşlar örgüt üyelerinden ayrıştı diyor. Devlet otoritesinin olmadığı bölgeler oluşturuldu. Taksim Meydanı'nda hayat durdu. Taksim Meydanı'nda şu anda hayat mı var? Var var. Siz çıkmadınız yakın zamanda galiba. İnsanlar böyle solucanlar gibi birbirlerine girip çıkıyorlar. böyle Etraf bomboş çıplak bir mekan Herhangi bir şey beton. yok. Beton. Beton tamamen beton dökme Dizim. beton. Yukarıdan birisi böyle betonun hortumunu şey yapmış ve boşaltmış Taksim Meydanı'na gibi. Hayat var şimdi orada Taksim Evet meydanında. Taksim Meydanı'nda hayat yeniden var şimdi. Orantılı güç kullanıldı demiş. Masumane bir taleple meydanlara çıkan vatandaşları provoke ettiler diyor. Kışkırttılar diyor iddianamede. Balyoz kullanmışlar. İstanbul'da da sadece Taksim'de değil İstanbul'da da hayatı durdurmak için anlaştılar diyor. Peki bu savcıyı niye görevden aldı hükümet? Gayet abartıyorsun dedi için mi acaba? <gülüyor> hmm. Neyi? Biliyorum. Yani biraz benim baktığım iddianamede bu iddianame hakkında konuşmak gerekirse biraz böyle... Ee, eni ve boyu hafif büyümüş bir iddianame olarak nitelendirebilmek mümkün. Evet. Taksim'de ve İstanbul'da hayatı canlandırmak için bir formülüm de var. Kim, savcının mı sizin mi? Benim. Buyurun. Orada Bu bir Hatsune Miku konseri düzenli. Savcı da onur konu olsun. Evet. Nasıl? Güzel fikir. Humanoid diyorlar değil mi ona? Evet evet. Var ama yok. Evet var ama yok. Evet. Hayat var. Ayrıca da İstanbul'da hayatı durdurmak için anlaştılar diyor. Taksim'deki şiddet eylemlerinin merkezinin gruplar tarafından oluşturduğu söylemiş. Çoğunluğun azına tabi olduğu gibi el yazıları da dikkate alındığında bu yapılanmaların eylem için gelen halkı provo provoket provoke etmek ne bir de de el yazısı mı var? Elleriyle yazmışlar. Aman yarabbim. Hangi kartlarımı elleriyle yazmışlar. Ee, böyle bir iddianame var. Evet. Peki. Bir, bir, 15 Mayıs 2014'te görecekmiş duruşma. Hı. Gelmeyenler zorla getirilecekmiş. 22 sanığı varmış. Durum bu. Evet. Arada da devrimci karargah örgütü gene geçiyor adı. Eee On o var. Bir de bu örgütlü olarak örgütle bağlantılı, legal görünümlü ancak illegal alanda faaliyet gösterdiği iddia edilen Sosyalist Demokrasi Partisi'nin SDP SDP'nin terör örgütü olup olmadığına da terör faaliyetlerine katılıp katılmadığına dair bir gizli karar verilmiş. Paralel bir kainatta. Açık gazeteye Adana'dan çıkarak son vermiştik. Şimdi e, tekrardan Adana'ya bir geri dönelim. Adana valinin Gezi Parkı eylemleriyle ilgili başlattığı soruşturma devam ediyormuş. Bu soruşturma kapsamında inceleme yapılan Tepebağlı Lisesi'de görevli biyoloji öğretmeni GB için okula giden Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerinin sınıf listelerinden seçilen öğrencilerin ifadelerine başvurduğu öğrenilmiş. Ha, bir GB soruşturması var. Evet, biyoloji öğretmeni hakkında bir GB. GB sizi eylemlere götürüyor muydu? Eski GB de eski eğitimsel şube başkanı oluyor. Sanal ortamda çağrı yaptı mı? Kamu düzenini bozan eylemlere katıldığını gördünüz mü? Ve medya yoluyla sizi davet etti mi? Soruları sorulmuş. Öğrencilerine, öğretmenleri hakkında. Medya üzerinden. Nasıl oluyor bu? Gazetenin birinci sayfasından manşet Yok, Okul öğrenci. gazetesi mi acaba? Olabilir. O okul evet. gazeteleri de akredite değil artık tabii. Bilmiyorum okul gazeteleri çok fazla artık görünürdü olmasa da belki de vardır Adana'da. Evet. Gezi Parkı eylemleri bahane edilerek sendika yönetici ve üyelerimize açılan soruşturmalar devam etmektedir diyor KESK dönem sözcüsü Muzaffer Yüksel'de. Birçok konunun faturasının GB'ye çıkarılmak istendiğini söylemiş. Kanıt Böyle. olarak da öğrencilerini kullanmaya çalışıyorlar galiba. Evet. evet. Öğrenciler üzerinde de tabii lise öğrencileri bayağı <gülüyor> 22 kişinin ifadesine başvurmuş müfettişler. Bir, beş, on, on beş ve yirminci sıradaki öğrencileri seçmişler. Burada sence bir... Bir, beş, on, on beş ve yirminci sırada. Yazım kenarı da önümüzdeki haftalarda kullanabilirim ben bu rakamları. Ya kimin aklına gelir ki bu? Bunların ortak özelliği ne bu, üç rak bu beş rakamın? Hepsi beşe bölünüyor farkında mısın? Hı hı ilginç başka bir komple teorisi Hı. daha mı gelecek buradan acaba benim gözümden hiçbir şey kaçmaz hepsi 5'e bölünüyor ve 22 içinde bak o bölünmüyor ama 22 kişinin ifadesine başvurmuş o 11'e bölünüyor 2'ye ve 11'e bölünebiliyor <gülüyor> asal sayı var mı aralarında asal sayı yok Evet. Ben Kırklar eline geçiyorum. Kırklar elinde merkez ilçede gösterilere katılan 341 kişi hakkında gösteri yürüyüşlerinin muhalefet kanunundan, kanuna muhalefetten özür dilerim, dava açılmış. 13 ve 16 yaşlarındaki 5 çocuk içinde Gezi Park eylemlerine katıldıkları dolayısıyla iddianame hazırlandığı önüne sürülüyormuş. Savcıların çocuklar hakkında hazırlanan iddianameyi reddeterek soğuk kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdiğinde yine aynı şekilde öğrenilen başka noktalardan biriymiş. Kırklareli bu da. Asal sayıda var ayrıca bir. Ü, 13 ve 16 yaşlarındaki 5 çocuktan bahsediliyor. 13'te aynı zamanda bakın. Evet. Gözünüzden kaçması biliyorum ama hatırlatayım dedim. Ee, edinilen bilgiye göre bu Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'nün çektiği görüntüleri e, incelemiş savcılık. Ve 341 kişinin bu kameradan çekilen görüntülerden e, Gezi Parkı eylemlerine katıldığını tespit etmiş. İstihbarat, Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından oturulmuş bir masanın etrafına galiba hep beraber izlenmiş görüntüler ve bir e, rapor e, hazırlanmış. Cumhuriyet Savcılığı da okumuş bu raporu, incelemelerinin ardından da ilk 15 gününde gerçekleşen Gezi Park olayların ilk Bak, 15 gününde on, gerçekleşen bölünüyor. eylemlere katıldıkları iddia edilen kişiler hakkında da e, dava açılmasına karar verilmiş. Yüzüncü yıl caddesinde mesela. Telekinezik bir durum. Meydana gelen eylemlerden bahsediliyor. Beş çocuk içinde iddianame hazırlanmış. Beş mi? <gülüyor> Yurtta da gezi soruşturması var. Kocaeli'nde. Son bir haberde de bende var. İki öğrenci. Haziran direnişinde eylemlere katıldıkları gerekçesiyle... İzmit Zeki'ye Gündoğdu yurdunda... Soruşturma başlatılmış. Öğrencilere yurttan... Süresiz çıkarma cezası nedeniyle disipline sevk edildikleri yurt müdürlüğünce de tebliğ edilmiş. Bu da Sol Gazete'den. Şimdi ilginç bir skandal bir soruşturma diyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı KYK. İzmit Zekiye Gündoğdu kız öğrenci yurdunda. iki öğrenci disipline sevk edilmiş. Gezi eylemlerine katılma. Yani bu poliste yok ama yurtta var. Yani polisin dahi gözünden kaçabilmiş olabilen bir şey, dikkat et yurtların ne kadar etkin çalıştığına dair. Yani bakanı kim? Bu şeylerden sorumlu olan kişi kim? Öyle. Suat Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı. Yurtlar Bakanı. Suat Kılıç gitti. Gitti mi Suat Kılıç? Başka bir kılıç geldi. Gelmedi mi? Öyle olmadı mı? Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç gitti mi? Ciddi olamazsınız. Hemen çekedelim ben de şimdi uyduruk bir şey söylemiş olmak istemem. Benim aklımda Hatunemik udam ah. başka hiçbir şey yok. Ah korktum bir an. Kendisi 100 bin lira tazminat davası açmış Baransuya. Bunu da söyleyeyim. Arada geçsin. Ama e, kendisi en son karşı görülmüş e, Bakan kılıç diye geçiyor. Gençlik ve Spor Bakanı hmm. Akif Çağatay kılıç olmuş. Evet ben haklıyım. Evet siz haklısınız. Kılıçlar her şeyi takip ediyorum. Kılıçlar, Kılıçlar karıştı. Evet. Ee, evet o, o yeni yeni kılıç o zaman bu meseleye bakacak yurttaki gezi soruşturmasına. Ve daha da bir şey var. Ee, oda kapısında genel ahlaka aykırı yazı yazıyormuş. Ne yazıyormuş? Yazmıyor hmm. söyledi, değil mi? Tam söylemeyeyim boş verin şimdi. televizyon televizyona kuruldu falan. Yok onu söylemiyor zaten. Söylemiyor mu? Ayrıca daha da korkunç suçlar var. İzinsiz şekilde yurda gelmeme. Ne? Yurdun huzur ve disiplinini bozucu bir takım hareketler. Yok yapmamışlardır. Evet bu da böyle gidiyor. Ve terbiyesiz yazılar yazma mı? Hı -hı. Ayıp yazılar yazma. Bizim çocukluğumuzda şey vardı. Sizde de var mı o bilmiyorum. Ağuh, ağuh derdik. Ayıp bir şey olduğu zaman ağzımıza kapatırdık. Hele kız öğrenciler. Bizde ayıp bir şey olduğu zaman direkt kamerayı çekiyorduk. <gülüyor> ağuh yok sizde yani. Yok direkt kamera vardı. Cep telefonundan çıkarıyorduk kamerayı. Çekiyorduk. Ayıp ne varsa görülmemesi gereken ne varsa hepsini kameralar ve kayıtlar altına alıyorduk. Peki ne yapalım? Gidelim artık bari. Aklım Hatsune Miku'da takılı kaldı. Ama bol bol daha bahsetme imkanı olacak herhalde önümüzdeki günlerde. Gidelim, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Gezi Parkı